Ağzı Allah'ın Sami'g Alim, min Şeytanı Raşiy. Rabb'e Ağzı bıke minhemezat Şeyatıyn, ve Ağzı bıke Rabb'e inyhzurun. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Kul, Ağzı bı Rabbı Nasi, Malikı Nasi, İlahı Min şerril vesvesil hannas. Ellezî yevesvisu fî sudûrin nâsi minel cinneti ven nâs. Bismillahirrahmanirrahim. İnallâhe ve melâiketuhu yessallûne alennabî. Yâ eyyuhellezîne âmenû Sallu aleyhi ve sellimu teslimen, sadakallahu lazim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Ol menba-i belagat, ol mahzen fazl saadet, ol andeli-i gülzâr-ı fesahat, Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbül Alemin, Al-Rahman Al-Rahim, Malik Din, İyak Enabdu ve İyak Enastegin, İhtinasıratı Müstakim, Sıratı Ladinen Amte Alehim, Gair El Maudub aleyhim Ve El Taallin, Amin Ya Mu'in. Bismillahi İnna evvela beitem uzga لِلنَّاسِ nasil بِبَكَّةَ bi bekte mubarek ve آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ alamin. Fiihi ayatun دَخَلَهُ كَانَ İbrahim. Ve men daхalhu kane الْبَيْتِ Ve lil lahi al nasihudül beiti men Ve men anil alemin. Sadakallahul azim. Ve bellagane rasuluna ve resuluhül kerim. Ve nahnu ale ma haliguna ve raziguna ve mevlana mineshakirine şahidine bi kalbin selim. Cenab-ı Hak Cibril'e Emin Namus ekber vasıtasıyla efendimiz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 Vud'a lin <Sessizlik> nasi lladhi bihi kebete mubarakan ve huden lil alemin fihi ayatun bayyinatun makamu ibrahim ve men dakhala hu kana amina ve lillahi alnasi hujjul beyti men istata ileyhi sabila Çok aziz ve muhtaram minler Bugünkü konuşmamda içinde bulunduğumuz mevsim haç mevsimi olduğu için ben de haçtan bahsedeceğim. Biliyorsunuz haç Müslüman olmanın şartlarından birisidir. Yani bir adamın Müslüman addedilmesi, Müslüman sayılması için aranan bazı şartlar vardır. Bu şartlar şudur bir kelime-i şehadeti okumaktır hamdolsun bunu okuyoruz <gülüyor> ne diyoruz <gülüyor> <gülüyor> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü bunu böylece okuyoruz mana itibariyle de şu demektir Şehadet ederim ki Hazreti Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Hazreti Allah vardır. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed el-Mustafa onun kuludur ve peygamberidir. <gülüyor> Biz bunu bu şekilde kabul eder ve bu kabulümüzü dilimizle ikrar ederiz. Müslüman olmanın birinci şartı budur. Müslüman olmak için. Yani İslam dininin mensubu olmak için <gülüyor> İslam dininden başka yeryüzünde kabule şayan din var mıdır? Ha şimdi bakınız yeryüzünde İslam'dan başka, makbul olan din yoktur. Ha, Hristiyanlık vardır, Musevilik vardır, daha başka çeşitli isimler adı altında din namına benimsenmiş bir takım inanışlar vardır. Ama bunların hiçbirisi makbul ve muteber değildir. <gülüyor> Bunu niye göre söylüyoruz? Halbuki bugün yeryüzünde, bizim memleketimizde de son zamanlarda Canım, Hristiyanlar da, Museviler de cennete gidecekler. Nihayet onlar da bir din sahibi, bir kitap sahibi diye konuşan ve bunu yayan böylece dinler arasında bir diyaloğu, bir yakınlaşmayı temin etmeliyiz diyenler var mı yok mu? bunu duyuyoruz. O zaman insan bunları duyunca demek ki İslamiyetin yanında başka isim altında din varmış, onlar da din, onlar da kitap. Hayır kardeşim, hayır efendiler. Bunların hiç birisi doğru değildir. Bunu isterse profesör söylesin, isterse doçent söylesin. İsterse falan hoca Veya filan hoca söylesin Hiçbir kıymeti yok Herkesin söylediği sözün Kıymet ifade etmesi neye bağlıdır Ayeti celileye uygunsa Bir kıymet ifade eder Hadisi şerife dayanıyorsa Bir kıymet ifade eder Ayet ve hadisi şeriflere Dayanmayan söz Kimin sözü olursa olsun bir kıymeti var mı Din adına yoktur O zaman Siz diyeceksiniz ki İyi, onlar böyle söyledi, sen de hayır böyle bir şey olmaz, makbul olan din İslam'dır diyorsun, İslam'ın dışında bir din yok. Senin dayandığın kaynak nedir, sen niye göre bunu söylüyorsun diyebilirsiniz ve bunda yerden göğe kadar haklısınız. Ben bunu şuna göre söylüyorum, şu Kur'an-ı Kerim, evet. bakın burada Ali İmran Suresi diye bir sure var. Kur'an-ı Kerim'de üçüncü suredir bu. Ali İmran suresi. Ali İmran suresinin 85. ayeti celilesine bakınız. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve men yebteği gayral islami dine Bakınız 85. ayeti celisi ve <gülüyor> men kim ki diyor Hazreti Allah. Men elfazı amdandır. Erkek, kadın, büyük, küçük herkesi ifade eder. Akıl sahibi olan herkesi ifade eder. Men kelimesinin Arapçadaki özelliği budur. Elfazı amdan denir yani umumi lafızlardandır. Zi i diye yani akıl sahibi herkesi ifade eder. Onun için Cenab-ı Hak burada böyle buyurmuş. Ve men yetegi gayral-İslami İslam'dan başka bir şeyi kim arzu eder veya benimserse ne olarak İslam'dan başka neyi ne olarak benimser ise dinen. din olarak İslam'dan başka kim neyi benimsemişse فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْهُ Ondan kabul olmayacaktır buyuruyor Hz. Allah. Hem de Arapçada yine len kelimesi öyle bir nefidir ki nefidir ki yani öyle e, basit bir şekilde olmayacak filan gibi bir tabir değil katıyan olmayacak manası ifade eder. Arapçada me vardır nafiye lem vardır nef lemma vardır nef Me vardır nefy eder bir de len vardır nefy eden len kelimesiyle yapılan nefi nefi şiddetle nehidir ve asla kabul edilmeyecek demektir. Onun için Cenab-ı Hak bakınız burada ve men yetegi gayral islamı dinen şöyle buyurabilirdi. Ve me yukbel buyurabilirdi. Ve lem yukbel buyurabilirdi. Ve lem me yukbel Yine kabul olunmaz manası gelirdi, manasına gelirdi. Ama onlarda şiddet manası yoktur. Burada len kelimesinde şiddet manası vardır. Onun için Cenab-ı Hak bakın ne buyuruyor: Ve men yebü gayral İslamı dine kim din olarak İslamdan başka bir şeyi arzu eder benimser kabullenirse evet felen yukbelu minhu. Ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve hüve, İslam'dan başka bir şeyi din olarak kabul eden adam, fil ahireti minel hasirin, ahirette husrana uğrayan, zarara uğrayanlardandır. İşte ayet-i celil, ben buna göre söylüyorum. Bu ayet-i de Cenab-ı Hak, İslam'dan başka bir şeyi din olarak kabul etmem, ahirette, Öyle bir iddia ile gelenler husrana uğramıştır, zarardadır buyuruyor. Araplara hacca gittiğiniz zaman konuşun, tüccarlara derin ki şöyle bir malı 50 lira dersen ona 25 ver, küllühüm haserat Yani hepsi zarardır Öyle mi? Arapça'da tabir budur yani birçokları bunu bilir. Hasar demek Arapça'da zarar demektir. Bunun için Cenab-ı da... İslam'dan başka bir dini benimseyene zaten kabul etmem buyuruyor. Ve hüve öyle bir iddia ile gelen nerede fil ahireti ahirette? Minel hasirin. bütün zarara uğrayanlardandır buyuruyor. Hazreti Allah. bütün zarara uğrayanlardır. İşte bu ayeti celil'e buna uygun olarak ve yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde Cenab-ı Hak Estaizu Billah Bismillahirrahmanirrahim İnne din inde Allah'ın İslam. Muhakkak Hazreti Allah'ın indinde din İslam'dır buyuruyor. O bir ayet celle. Bu İslam'dan başka bir şeyi arayandan kabul etmeyeceğim. Ahirette de büyük kayba uğrayanlardandır buyuruyor. Ha. Yine konuşmalarımda latife yapıyorum ya ipin ucunu kaçırmak yok diye buraya nereden geldik? Hac ibadetinden bahsederken demiştim ki haç İslam'ın şartlarından bir şarttır. Müslüman olmak için e, kelime-i şehadeti okumak ondan sonra sırayla diğer ibadetler diye onu izah ederken İslam dini mevzuu açılınca bunun üzerine bu mevzu böylece genişlemiş ve bu noktaya gelmiştik. Şimdi mevzu tekrar Asıl mecrasına dönelim, demek ki haç, haç İslam'ın şartlarından bir şarttır. Müslüman olmanın şartı biri kelime-i şehadeti okumak, ikincisi namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, 5'tir İslam'ın şartı beş, yani Müslüman olmanın beş tane şartı vardır. Bunlar bir adamda toplanırsa bu adam Müslümandır. Demek ki İslam kalıbına uygundur. Peki o zaman insan şunu merak eder. Acaba bu kalıbı kim ortaya koydu? Ha bu kalıbı ortaya koyan Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. Nasıl olmuş? Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip eshabın huzurunda peygamberimize sordurmuş. İslam nedir ya Muhammed dedi dedirmiş. Hazreti Resulullah İslam'ı bu şekilde cevaplandırmış. Ondan sonra da Cebrail Aleyhisselam doğru söylüyorsun ya Muhammed diye tasdik eylemiş. Ya, Müslüman olmak için bunlar aran. Ama zenginliği veren kimdir? Hazreti Allah. Vermedi. Adam fakir. Ha, zenginden istenen o insandan istenmez. Çünkü neden? Zengin değil. Ha. Bunun yanında, bunun yanında o adamdan istenen onun müsaid olduğu durumdur. Zengin olmayandan hac da istenmez, zekat da istenmez. O zaman dinin ibadetleri şöyle olur: bir bedeni ibadetler, namazdır, kelime-i şehadettir. namazdır oruçtur. Bunlar bedeni ibadettir. İki mali ibadet. Zekattır, sadakadır. Bunlar da mali ibadettir. Üç, hem mali hem bedeni ibadet bu da haçtır. Orada hem beden bir araya gelecek hem mali imkan olacak. Aradaki fark her zaman söylüyorum hatırlarımıza iyice yerleşsin. Bedeni ibadette vekalet yoktur. Herkesin kendisinin yapması icap eder. Yani bir adamın Müslüman olması için kelime-i şehadeti kendinin okuması lazım. Çocuğu okusa babası için babası Müslüman olmaz. Babası okusa çocuğu için yine çocuk Müslüman olmaz. Yani herkesin kendi okuyacak. Keza namaz da böyledir. Bedeni ibadettir vekalet olmaz. Ben Müslümanım ama... İşte bizim bazı şimdi şeyler vardır ya orta yaşlılar veya gençler sen benim böyle olduğuma bakma namazsız niyazsız görüyorsunuz beni ama e benim babam hacıydı diyen var veya benim annem Kur'an-ı Kerim okurdu diyen var E o zaman ona sormak lazım baban hacı da sen de Müslüman mısın? yani senin de Müslümanlığın oluyor mu? E, o diyecektir babam hacı İyi de babanın yediği yemekle senin karnın doyuyor mu? Doymuyor. E babanın Müslümanlığıyla sana ne oluyor? Öyle değil mi muhtemelen? Ha Şimdi babasının yediği yemekle oğlunun karnı doymuyorsa, babasının Müslüman olup veyahut da hacı olmasıyla oğlu yapmıyorsa bir kıymeti yoktur. O yani bedeni ibadetlerde vekalet olmaz. Herkes kendisi yapacak. Mali ibadetlerde hem vermede hem kabulde ve vekalet vardır. Onun için zekat ve sadakayı bir adam ayırdığı zaman birisine vermekte birini vekil tayin eder. Onu alacak olan fakir de kendisine birini vekil tayin eder. Der ki benim namıma verilen zekatları kabul ettir, sadakayı kabul ettir. Bakın vermede de vekalet var, almada da vekalet vardır. Mali ibadet Haç ise hem bedeni hem mali ibadettir. Orada bedeni bir mahzur olmadığı zaman vekalet olmaz. Yani sıhhatli bir adama, sıhhatli bir adama, eğer haçın şartları üzerinde varsa, canım bu yola şey yapmaz, zahmete dayanamaz. Gidip orada sıcaklarda da zahmete katlanmasın. Yerine birini vekil gönderelim, biraz da para verelim. Olmaz öyle şey. Sıhhati yerinde, sıhhati yerinde olan adama vekalet olmaz ama hasta sıhhati gitmiş böyle olunca bedeni olan kısımda mükellefiyet kalkmış iş maliyet mali tarafı ağır o zaman onun hac yapması için ne yapılır mali taraf ağır olduğu mali taraf ayakta olduğu için vekalet ona da caiz olur demek ki bir adam hasta olduğu zaman hasta olan bir iyileşme ihtimali de görülmeyen veya çok yaşlı ihtiyarlık da bir hastalıktır yaşlı bu işi yapamayacağı anlaşıldığı zaman durumu müsait ise onun yerine vekil gönderilir demek ki burada şu hülasayı hepimiz şey yapmalı öğrenmeliyiz bedeni ibadetlerde vekalet olmaz mali ibadetlerde vekalet caizdir hem kendisi yapabilir hem vekalet haç ibadeti hem mali hem bedeni olduğu için eğer bir adamın sıhhati yoksa parası varsa onun yerine vekalet olur evet şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bu haç ibadetini bizde ömrümüzde bir defa olmak üzere farz kılmış Bakınız, ömrümüzde bir defa olmak üzere farzdır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömre hariç ömre hariç mesela e, ilk başlayıp da tamamlayamadığı Hudeybiye ile yarıda kalan ömreyi bir sene sonra kaza etmiştir. O ayrı. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayatında, ömründe bir defa farz olarak haç yapmıştır. O da veda haccidir. Ömründe yaptığı bir defa haçtır. E, belki adam dese ki, e, benim durumum müsait, mükerreren tekrar tekrar gitsem caiz olmaz mı? Caiz ol. Ben mükellefiyetten bahsediyorum. Caiz olmaz diye bir şey demiyorum. Mesela cuma namazı. Cuma namazının farz olması için... Erkek olmak lazım, hür olmak lazım, efendim mukim olmak lazım. Bunlar namazın, cuma namazının farziyetinin şartlarıdır. Erkek olacaksın, mukim olacaksın, efendim e, manin olmayacak, Müslüman olacaksın tabii. Bunlar cuma namazının farz olmasının şartlarıdır. E peki şayet bir hanım. Hanım, erkek olmadığı için cuma ona farz olmamasına rağmen çarşıya çıkmış, camiye gitmiş, cuma günü üst katta aynen erkekler gibi cumaya iştirak etmiş. Olmaz mı? Bak olur. Farz olmamakla beraber onun da cuması olur. Farz değil ama caiz mi? Caizdir tabii. İşte haç da böyledir. Ömründe bir defa yapmak farzdır onun dışında yapılan haçlar caiz mi? Caizdir tabi caizdir ama ne değildir? Farz değildir bu hususta Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuşlardır 1. billah, Bismillahirrahmanirrahim bu da E'li İmran suresi ayetlerindendir bakınız buyuruyor ki Cenab-ı Hak billah, Bismillahirrahmanirrahim ''İnne evvel beytin vuz'a lin nasi lelzi bi bekkete mubareken ve huden lil alemin. Yeryüzünde yeryüzünde insanlar için ilk defa vaz edilen beyt yani ev demektir. Beyt Arapçada ev manasına. Beytullah dediğimiz için o kıymet kazanıyor. Allah'ın evi demektir. Hazreti Allah Celle Celaluhu. allah üzül Zül Celal'a izafe edildiği için kıymetli. İlk defa yeryüzünde vaz edilen Beytullah, Beyt, efendim, Kabe-i Muazzama'dır. Ve orası mübarektir. İnsanların hidayetine vesiledir. Fihi ayatun beyinatun, orada açık ayetler vardır. Hususiyle o ayetlerden birisi de Makam-ı İbrahim. Hazreti İbrahim'in makamıdır. Ve men dahalehu kâne âmine. Kim oraya girerse emniyette olur. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Ondan sonra da haber sıgası ile emrini bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'in bir uslubudur bu. Ve lillahi alennâsi hıccül beyti. Hazreti Allah'ın kulları üzerinde bir hakkıdır. Ne hakkıdır? Hıccül beyti. O yeryüzüne ilk defa vaz edilen ve Mekke-i Mükerreme'de bulunan beyti tavaf etmek, haccetmek, hazreti Allah'ın kulları üzerinde bir hakkıdır. Herkesin üzerinde mi? Hayır. Men isteta'a ileyhi Yol bakımından gücü yeten yani sıhhati yerinde olan, parası bulunan ve diğer aranan şartlar yerinde olan. Mesela diğer aranan şart nedir? Diğer aranan şart Nasıl ki bir Müslümanın olması lazım oraya hacca gitmesi için, bir erkeğin yanında, erkeğin Müslüman olarak oraya gitmesi sıhhatli, zengin olduğu gibi, hanımın şartları, mesela hanım da durumu müsait olacak, sıhhati yerinde olacak, efendim Müslüman olacak, ilaveten, ilaveten yanında bir de mahremi olacak. Nikahı düşmeyen yani devamlı surette müebbeden onun efendim nikahı düşmeyen bir yakını veya nikahı altında olduğu zevci beyi yanında olacak. Çünkü hanımların hanımların yanında böyle bir yakını olmadan tek başına tek başına seyahat etmeleri dinen caiz kabul edilmemiştir. Yani onu bir kadın, mali durumu müsait, sıhhati de yerinde ama ne yakın bir akrabası var, böyle birisi yok, zevci de yok, kocası da yok. E bu kadın seyahat etme imkanına dinen sahih, sah sahip olmadığı için haç mükellefiyeti onun üzerinde yoktur. Ama şimdi hanımlar ne der? Heveslenir ben diğer hanımlarla beraber giderim der. Deseniz ki siz ona. Ama şer'i hüküm budur. Yani uymamız icab eden dinimizin hükmü budur. O ne yapar? Der ki ya o öyledir ama belki eski zamanda böyleymiştir o. Bak şimdi tevhile bakar. O eski zamanda böyleymiştir ama şimdi gitmek lazım. Bak hisler ve duygular hakim burada. Şer'i şerife bağlılık hakim değil. Nedir oradaki hakim olan? Yani duygu, zevk alacak, gidip gelmiş hacı hanım diyecekler. O da ama bir de öbür aleme gidince Cenab-ı Hak nasıl muamele yapacak? O zaman onu düşünmek lazım. Hazreti Allah Celle Celaluhu kendi kitabına, kendi efendim hadisi şeriflerine, şey, pe peygamberimizin hadisi şeriflerine uygun hareket edip etmediğini soracaktır. Onu soracaktır. Onun için, onun için... Bakınız bir hadisi şerif vardır. Hanımlar farz olan haçlarını yaptıktan sonra onlara yakışan evlerinin içerisinde oturup ibadet yapmaktır buyurur peygamberimiz. Bu yüzden peygamberimizin mübarek zevceleri şer-i şerife uygun haç yaptıktan sonra evlerinden ayrılmamışlardır. Ve şer-i şerife bağlı kalmışlardır. Onun için bu şer-i şerif öyle bir şeydir ki ayeti celle ve hadis-i şeriflerin hükmü kendi kafamıza göre şekillendirmek değil. İnsanlar kendi kafalarına göre şekillendirince din neler ne hüviyetler kazanır. Herkesin mantığı ayrıdır, kafa yapısı ayrıdır. O Onun iyi gördüğü kendine göre iyidir o. Şeytan da onu süsler, doğru yaptığını zanneder. Şimdi bakın mesela Kabe-i Muazzama'yı İlk zamanlarda Araplar devri cehalette dini akıllarına göre uyduruyorlardı. Şöyle mesela Miniye geliyorlardı. Bakınız Miniye geliyorlardı. Düşünüyorlar diyorlardı ki bizim bu üzerimizdeki elbise var ya. Evet biz bunun içinde günah işledik diyorlardı. Üzerlerindeki elbiseye biz bunun içinde günah işledik. Evet. Bu günah işlenen elbiseyle Kabe'ye gidilip tavaf edilmez. Ne yapmalı? Elbiselerini çıkarıyorlardı. Kadın erkek, çırılçıplak, Kabe'yi ıslık çalarak, el çırparak tavaf ediyorlardı. Ve bunu da ibadet zannediyorlardı. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurdular ki, bu ne biçim ibadettir ki ıslık çalıp el çırpma, Kabe'yi böylece çıplak tavaf etme mantıklarına göre de diyorlardı ki biz bu elbisenin içinde günah işledik. Günah işlediğimiz elbiseyle Kabe tavaf edilmez. Şimdi bir mantık daha da biz yürütelim. Günah içinde günah işlenen elbise suçlu, günahı işleyen kendisi suçsuz. Öyle mi? Bakın gülüyoruz diyoruz ki ne akılsızlık öyle değil mi modern ömürler? Ha, uymuyor, şer'i şerifiye uymuyor. Şimdi şey, aklına, mantığına göre dine şekil vermiş. 20. asırda bu olur mu böyle bir şey? Efendim, olmaz deriz. Ama bakın, hayat öyledir ki şekil ve kıyafet değiştirir, karşımıza başka türlü çıkar. Onu biz doğru zannederiz. Mesela cenazenin vefat ettiği zaman ne yapılacağı, nasıl kefenleneceği, nasıl yıkanacağı, ondan sonra kabre nasıl götürülüp nasıl defnedileceğini din tarif etmiş mi? Etmiş. Ama orada alkış yok. Efendim buna ölüm yakışmadı demek yok. Ne diyeceğimizi de Kur'an-ı Kerim tarif etmiş. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceğimiz budur. Biz zaten Hazreti Allah'tan geldik yine Hazreti Allah'a döneceğiz. Ama bizim memleketimizde elit tabakadan elit denilen kendilerini üstün tabaka sayanlardan vesaireden cenaze olduğu zaman bütün bu kayıtları bırakıp caminin önüne getirmek adet ondan sonra da el çırparak ve alkışla götürmek var mı yok mu? Niye göre? Aklına mantığına göre. Dine uygunluk vesaire şey yok aramıyor. Benim aklım mantığım böyle diyor. Ondan sonra yakışmadı buna ölüm diyor. Çok genç gitti diyor. Bütün bunlar isyandır. Bütün bunlar İslami ve şer'i ölçüleri bırakıp Akıl ve mantıkla dine şekil vermeye kalkıştığımız zaman akibet varılacak yer burasıdır. İşte devri cehalette Araplar da miniye gelirdi ve aynen dediğim gibi hiçbir şer'e uymadan sadece biz bu elbiselerin içinde günah işledikler, elbiseyi suçlu, onu kaldırır bir kenara koyar veyahut da bir torbaya katar. Ondan sonra da günahı işleyen vücutla Kabe'yi çıplak tavaf ederdi. ıslık çalardı, el çırpardı. Ve bunu ibadet zannederdi. Allah-u Zülcelal Vahiden mahrum edip de kimseyi kimseyi akıl ve mantık diye pozitiviz bir felsefi görüşün zebunu yapıp böyle maskara hale düşürmesin Cenab-ı Hak. Evet. Bak. Demek ki Cenab-ı Hak bunları böyle emredip ve emirlerini evvela emretmiş emretmiş. Bakın beyanatta bulunuyor. İnne evvele beytin vudu'a lin nasi diyor. İnsanlara en evvel ortaya koyduğumuz Kabe şey, Beyt Kabe'dir diyor. Ne kadar evvel bilmiyoruz. O mevzuda ayeti cellede biz sarahat yok. Sarahat yok. Burada yapılacak iş peygamberimize müracaattır. Acaba peygamberimiz bizi izahda bulunmuş mu? Ha, tergıp ve terhibe bakıyoruz hadis-i şeriflerde. Peygamberimiz orada şunu anlatıyor. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yeryüzüne indirdiği zaman yeryüzünde Serendip adalarında Hazreti Adem'e şöyle buyurmuştur. Ya Adem ölüm gelmeden evvel Kabe'yi tavaf et. Hazreti Adem daha ölümü bilmiyor. Onun için diyor ki ölüm dediğiniz nedir ya Rabbi diyor. O zaman Cenab-ı Hak vakti gelince onu tadarsın buyuruyor vakti gelince onu tadarsın ondan evvel Kabe'yi tavaf eder, yol gösterir ve Hazreti Adem yola çıkıp Mekke-i Mükerreme'ye kadar geldiği zaman Mekke-i Mükerreme'de melekler Hazreti Adem'i karşılar haccını tebrik eder ve ondan sonra da ona şöyle der ya Adem Senden 2000 yıl önce biz burayı tavaf ederdik derler. Peygamberimiz bakın eskiliği, tarihi, mazisi hakkında bir bilgi veriyor. ekim. 2000 yıl Hazreti Adem'den 2000 yıl evvel. Biz burayı tavaf ederdik diyorlar. Cenab-ı Hakk'ın kudretine ne bileyim ne ölçü yoktur yani onun için Hudutsuz, ezeli ve ebedi Hazreti Adem Kabe'yi böylece tavaf etmiştir haccını tebrik etmişlerdir Melaike-i Kiram Ondan bu yana devam edip Gelen, devam edip Zaman zaman yıkılmış Zaman zaman oradan efendim Kabe'nin bünyesinde haceril esat Esad diye bir taş vardır Mübarek bir taş o kadar mübarektir ki maddi değeri, manevi değeri mevkalade. Nasıl manevi değerini anlayacağız? Evet, manevi değerini anlamak için yeryüzünde alemlere rahmet olan Hazreti Muhammedenil Mustafa ona ne muamele yapmış? Ona bakmalıyız. Evet, hesaptan bazıları şunu anlatıyor. Peygamberimiz Kabe'yi tavaf etti, yalın ayakta diyor. Çünkü peygamberler Kabe'ye deve üzerinde girmemiş. Her, her biri yürüyerek girmiş ve yalın ayak Kabe'yi tavaf etmiş. Tavazu ve hürmete. Kabe'yi tavaf etti diyor sahabeden birisi. En sonunda geldi Haceril Esad'ın üzerine mübarek dudaklarını koydu. Hem ağlıyordu hem de onu öpüyordu diyor peygamberimiz. Bir müddet o halde kaldı. Ondan sonra başını kaldırdı bir de baktı ki yanında Hazreti Ömer de ağlıyor. Hazreti Ömer de ağlıyor. O zaman peygamberimiz şöyle buyurdu. Ya Ömer, ha hünâ, tüskebul aberat buyurdu. Ya Ömer burası gözyaşlarını akıtacak yerdir dedi diyor. Evet. Hazreti Rasulullah'a sahabe öyle bakıyor ki o ağladığı zaman hesap ağlıyor. O güldüğü zaman esap gülüyor. Onunla beraber ağlıyor, onunla beraber gülüyor. Esap budur. Ve Resulullah onlar için ölçüdür. Kâ hacer Esad'ı böyle öpüyor ve ağlıyor fahri kainat. Ondan sonra da dönüp Hazreti Ömer'in ağladığını görünce de Ya Ömer, ha tüs tüskabul abarat buyuruyor. Burada gözyaşları dökülür Ya Ömer diyor. Ve onun için Haceril Esad'ın başka bir hikmeti daha vardır. Alemi i ervahta Cenab-ı Hak bütün ruhlardan ahit almıştır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Ruhlar orada cevap arzetmişler Cenab-ı Hakk'a. Onun için Cenab-ı Hak o ahdin birini de Haceril Esved'e diğerini göğsümüze yerleştirmiş. Kabe'ye gittiğimiz zaman karşısında tutuyor ve diyoruz ki Allah'ım işte o ahitleri karşılaştırıp, ahdime sadakatimi yenileyip, sana verdiğim sözde durduğumu ifade ve ispat etmek üzere buradayım diyoruz. Evet. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hep böyle yapmış, bu şekilde hareket etmiştir. Onun için de had çok mühim bir ibadettir. Biraz sıkıntılıdır, vesairidir ama çok mühim bir ibadettir. Bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tergip ve terhipte yine bahsedilen bir hadisi şerif. Kabe'yi tavaf ederken dikkat edilecek hususlara dikkat çekiyor. Ve an Hümeyd dipni i Ebi Seviyyete radıyallahu an. gal Semi'tübni Hişamin yes'elu ata ebni Ebi Rabah İbn Hişam ismindeki zat, Ata İbn Rabah ismindeki zattan soruyor. Diyor ki: Neyden soruyor? Anir rüknil el ve huve yatufu bil beyt. Hz. Hazreti Hişam Kabe'yi tavaf ederken yanında ve orada Ata İbn Rabah Hazretleri var. Ona diyor ki: Rükn-ü ye geldiği zaman Rüknü Yemani'ye geldiği zaman diyor ki Ata İbn Rebaha bu Rüknü Yemani hakkında ne biliyorsun diyor. İbn Hişam Ata İbn Rebaha Rüknü Yemani hakkında ne biliyorsun diyor. O zaman Gale Ata'a Ata İbn Rebah şöyle der. Hadde seni Ebu Hureyre te radiyallahu an ben Ebu Hureyre Hazretleri'nden dinledim diyor. Ebu Hureyre Hazretleri biliyorsunuz Resulullah'a çok yakın ve çok hadis rivayet eden, hufseden bir zat. Ebu Hureyre Hazretleri'nden dinledim. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin şu şekilde buyurduğunu Ebu Hureyre Hazretleri bize nakletti diyor. Dedi ki, Vükkile bihi seb'une melek. Sırf Rükn-ü Yemani'de yetmiş bin melaikeyi Hazreti Allah vazifelendirdi diyor. Rükn-ü Yemani'de yetmiş bin melek vazifeli. Femen gâle insan Rükn-ü Yemani'ye geldiği zaman şöyle dese. Allahümme inni es'elükel af ve vel afiyete fit dünya vel ahire. Ya Rabbi dünyada ve ahirette bana af ver afiyet ver dese. Allahümme inni es'elükel af ve vel afiyete fit, fit dünya vel ahire. Ya Rabbi bana dünyada ve ahirette af ve afiyet ver dese. Ondan sonra da Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gına azaben nâr. Ey Rabbim bana dünyada da ahirette de iyiyi ver ve hususi ile ahirette beni cehennem azabından koru dese Galu amin 70 bin melaike orada amin der Allah'ım bunun duasını kabul et der mani budur evet 70 bin melaike orada hacının şununu bekliyor ne diyor Allahümme inni es'elükel afve vel afiyete fid dünya vel ahire Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar dediği zaman 70 bin melaiike onun duasına iştirak ediyor. Evet. Feleme belager ruknel esved. Bundan sonra Rüknü yemani'den sonra Hacerül Esved'in bulunduğu rükne ulaştılar. Orada yine İbn Hişam, Hatay İbn Rebaha dedi ki: "Ya Ebu Muhammed, Maa <mâ> belaga kefi fi <fî> hadzal <hadher> rukn el esved Hecer el esvedin bulunduğu ruknünde bu kısımda ne ulaştı sen ne biliyorsun dedi feqale ata ata ibn Rabah dedi ki hadde seni Ebu Hureyrete Ebu Hureyre Hazretleri bize şunu nakletti peygamberimizden dinlemiş ennahu semi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men favazuhu fe inne ma yufavizu yederrrahman kim haceri esvede doğru yönelir ve onu öperse adeta adeta Hazreti Allah'ın elini öpmüş gibidir dedi diyor. Allahuekber. Evet. Hazreti Allah'a el nispeti mecazidir. Yani işin ifadesi bakımından anlayabilmemiz bakımından böyle diyor. Haceri esvede gelip onu öpebilen adam sanki Hazreti Allah'ın yedini öpmüştür diyor. Yani Cenab-ı Hakk'a işte geldim Allah'ım diyor Ve gâle, gâle lehü İbn-i ya Eba Muhammed Fet tavaf Tavaf hakkında ne dersin dedi Bunun üzerine gale Ata, Ata İbn-i Rebah şöyle dedi Haddeseni Ebu Hureyre Radıyallahu anh Yine Ebu Hureyre Hazretleri bize konuştu Peygamberimizden şunu dinlemiş Kabe'yi Yedi defa tavaf eden Yedi defa tavaf eden ve la dünya kelamı konuşmayan illa şunu söyleyen subhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyen adam Hazreti Allah onun 10 on tane büyük günahını affeder onun on 10 tane 10 derece mertebesini yükseltir Ve onun efendim hasenatını 10 kat arttırır Konuşmadan tavaf eden Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü Vallahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim diye Tavaf eden dünya kelamı konuşmayan böyle Konuşan nedir? Orada konuşanlarda görüyoruz öyle değil mi? Konuşan ne yapar? Peygamberimiz devam ediyor. Ve men tavfe Tavaf ediyordu da tavaf ederken de konuştu. Ve huve o fitilkel hal. Bu halde ne gibidir bilir misiniz diyor? Haza fir rahmetin birricleyhi. İki ayağı rahmete dalıyor gibidir. İki ayağı ne gibi? Keha izil mai Hani ayağıyla böyle suya basıp da geçen adam gibi ayakları hafif ıslanıyor ya suda işte Kabe'yi tavaf ederken konuşan adamın alacağı rahmet bu kadardır diyor. Ayağı ıslanan adam kadardır. Kabe'yi konuşarak tavaf edenin kazanacağı ancak bu kadardır. Islak suya bir yerdeki az bir suya ayağıyla basan insanın ayaklarına ne kadar bir şey oluyorsa su bulaşıyorsa Kabe'yi konuşarak tavaf edenin durumu budur. Şimdi buraya gelince şunu anlamak lazım. Kabe'yi muazzamaya gidiyoruz. Orada konuşarak Kabe'yi tavaf edenler var mı yok mu? E ama bizim insanlarımız öyle ki Kabe'ye gittikleri zaman orada gördükleri her şey doğru sanki o yapılanları gelip burada taklide kalkışıyor. Hayır. Oradakileri tenkit etmek bizim haddimize düşmez. Neden? Kabe'ye giden, Medine-i e giden adamlar Hazreti Allah'ın veftidir diyor peygamberimiz. Mevla'nın misafirleridir onlar diyor. Hazreti Muhammed'in, Mustafa'nın misafirleridir diyor. Biz Hazreti Allah'ın ve Hazreti Resul'ün misafirlerine dil uzatamayız. Neden? Misafirin sahibine dokunur onun için. Öyle mi müterem müminler? Onlar hata ediyorlarsa kendilerine ait. Biz ama onları taklit etmeye kalkışırsak yanlışımız buradadır. Orada gördüğümüz eksiklikleri, burada taklide kalkışmamalıyız. Mesela orada gördüğümüz bir eksik nedir? Kur'an-ı Kerimleri aşağıya bırakıyorlar. Öyle mi değil mi muhterem Aşağıya bırakıyorlar ama son hafta, Ömreden dönen hacılarla konuştum Memnuniyet verici bir durum Medine-i Münevvere'de O ortadaki yuvarlak sütunlara O sütunlara uygun Raflar yapılmış ve Kur'an-ı Kerim'ler yukarıya kaldırılmış Elhamdülillah Evet Kur'an-ı Kerim'ler yukarıya kaldırılmış Kur'an-ı Kerim'e Hürmet etmek Kelamullah'ın sahibine verilen Değerle mütenasiptir bunu her yerde söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e hürmet, kelamın sahibi Hazreti Allah'a verilen itibarla münazib Evet. Siz İran'dan, şuradan, buradan gelip orada yere Kur'an-ı Kerim koyanlara bakmayın. Bu bir yanlıştır. Bizim memleketimizde Osmanlı Kur'an'a hürmet etmiştir. Onun için de Cenab-ı Hak 600 küsur sene İslam'ın alemdarlığını ona taşıtmıştır. İslam'ın bayraklarısın demiştir ecdadımıza. Kur'an'a hürmetten kaynaklanır. Onun için biz Kelamullah'a hürmet ederiz. Abdestsiz tutmayız, belimizden aşağı koymayız, ona hürmet ederiz. Öyle mi muhterem müminler? Ona hürmet ederiz. Hatta bu memlekette bazı kendini bilmeyenlerin yaptıkları bize numune olmaz. Orada gördüğümüz de öyledir. İki, Oraya gideriz. Bakarız hacılar, efendim Kur'an-ı Kerim okunup namaz kılarken Fatiha okunduğu zaman İmam veleddalin deyince yüksek sesle amin derler. Duayı kabul et demektir. Bu orada duyduğumuz için doğru olan buymuş zanneder. Dönüp memleketimizde, camilerde biz de bunu yapmaya kalkışır mıyız, kalkışmaz mıyız? Doğru zannediyoruz. Halbuki Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Hazretlerinin iştihatlarına göre emin demek gizli olacaktır. Orada gördüğümüze değil Hazreti İmam-ı Azam'ın iştihadına uymak bizim için lazımdır. Muhterem müminler. Bunları şunun için söylüyorum. Orayı tenkit etme diye bir şey yok. Ama orada gördüğümüz şer-i şerife bizim Ay, ayet-i Celil'e, hadis-i şerifler ve fukahanın izahlarına uygunsa yaparız. Değilse o halinde bırakırız, Mevlamız affetsin deriz. Öyle mi? Zaten Peygamberimiz haber veriyor. Arafat'ta hacılar vakfe yaptığı zaman Cenab-ı Hak meleklerine gösteriyor. İşte diyor kullarım. Bakın her biri bir yerden tozlar, topraklar içerisinde geldiler. Burada da üzerlerinde nam, nişan hiçbir şey yok. İki dikizsiz parça, kefeni andıran bir kıyafet içerisinde geldiler. Ben bunları affediyorum buyuruyor Hazreti Allah. Affediyorum. Ve hadis-i şerifteki ifadeye göre şöyle. İçlerindeki iyilerin hatırına iyi olmayanları da affediyorum diyor. İyilerin hatırına iyi olmayanları da affediyorum diyor. Rabbim iyilerin adedini artırsın. İyilerle beraber olmayı nasip etsin. Onlarla beraber o iyilerle orada bulunabilmek. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de emirdir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, efendim sadıklarla beraber olun buyuruyor. Rabbimiz kendi yolunda sadık ve iyi kabul ettiği kullarıyla beraber olmayı, dünyada, ahirette, mahşerde, Arafat'ta, Müzdelife'de, her yerde iyilerle beraber olmayı nasibi müyesser eylesin. Keza camide de o ile cemaatin hikmeti budur. Cenab-ı Hak camide iyi kulları vardır. Onların ibadetini kabul eder. Edince o iyi kullarının hatırına o cemaatte bulunanların hepsini kabul eder Hazreti Allah. Cemaatin ehemmiyeti buradandır. Ya Rabbi bize duyduklarımızla, öğrendiklerimizle rızay-ı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibimi yassarın. Lillahil Fatiha.